ve astagal halif, kelamullah ve hayrel hedi Muhammed Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerrel umuru muhtefatuhâ ve kulle muhtefetin bid'ah ve kulle bid'atın dalâleh ve kulle dalâletin fil nâr Fümme ba'd Değerli kardeşler bu hafta inşallah 19. konu 37. dersteyiz Geçtiğimiz sohbetinizde, dersinizde hicretten bahsetmiştik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 Onlar hakkındaki ayet-i kerime kardeşler Maide Suresi'nde geliyor. Şimdi o ayetlere bir bakalım şöyle göz atalım. Allah Teala Maide suresi 82 83 84'te bakın ne diyor. Le tecidenne eşedden nas adaveten lillezina amenu El Yahud ve'llezina eşrekû. Âmenel Yahud ve'llezina eşrekû. İman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olanları Yahudiler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 Hristiyanlar daha kındır iman edenlere diyor. Daril ki bi annehum, daril ki bi anne, daril ki bi anne minhum qissisina, vuruban, vuruban ama onlara istek verilmiyor. Bunun sebebi bu Hristiyanlar içerisinde qissiz, keşiş dediğimiz, keşiş denilen alimler vardı. Vuruhbanen abid kimseler, Allah'a çok ibadet eden kimseler var. Ve enhum layestek birün, onlar büyüklenmezler ve kibirlenmezler. Böyle insanlar olduğu için diyor Hristiyanlar müminlere daha yakın kimselerdir. Ve ıda semaunzle ila Rasul tera ayinum tafidun Peygambere, yani dediğimiz Alihi vesselama, ve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 Diyorlar ki bunun üzerine, bununla da kalmayıp, Ya Rabbimiz iman et, ettik, bizi şahitlerden yazıyorlar diyorlar. Tekutubuna ma'şşahidin. Subhanallah. Biz şahit olucularız. Yani bu peygamberin getirdiğine, bu hakka şahitlerdeniz diye yaz diyorlar. Böyle de dua ediyorlar Allah Azze ve Celle'ye. Ve ma devam ediyor. Diyorlar ki, ve ma lana la nü'miyu billahi. Ve ma ce'ana minel hak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 Girdirir. yani cennete girdi. Biz bunu ümid ediyoruz diyorlar. Ve nihayetinde Allah Azze ve Celle haber veriyor. Fe'taabahumullah bima Allah bu söylediklerinden dolayı yani bu Hristiyanların hakkı kabul etmesinden dolayı onları altlarından ırmaklar akan içerisinde devamlı kalacakları cennetlere girdi diyor. Girdir diyor. Söyledikleri bu sözden dolayı, yani imanlarından dolayı, hem İsa Aleyhisselam'a gelen hakikate, hakka imanlarından, hem de Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen vahye imanlarından dolayı Allahü Teala onları içlerinde ebedi kalacakları cennete güldürüyor. Ve zannike cezaül İşte işte bu muhsinlerin, yani iyilik eden, güzellik yapan, iyi davrananların karşılığı dedi. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاَيَاتِنَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Ve küfredenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar onlar ise cahimin yani cehennemin ashabı, cehennemin ehli olan kimselerdir. Diyor. Şimdi burada bu ayetlerde işte az önce söylediğimiz gibi allah Teala necaşı da yanındaki kimselerden bahsediyor.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 Kurayza yanlış hatırlamıyorsam Kurayza Yahudileri Aleyhissalatü Vesselam'ı öldürmek için suikast yapıyorlar. Üzerine taş yuva, e, yuvalıyorlar. Aleyhissalatü Vesselam e, fark ediyor ve kalkıyor. Nadir oğullarından, yine Yahudilerden eğer isimler yanlış kalmadıysa aklımda. Onlar Hayber'de Aleyhissalatü Vesselam'ın işini bitirince bir tane Yahudi kadın keçi etiyle Aleyhissalatü Vesselam'ı zehirliyor.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 İmanları kabul. Dinleri kabul. İman etmezlerse, iman etmezlerse, bu dine iman etmezlerse, onlardan hiçbir şekilde dinleri, Hristiyanlık dini, Yahudilik dini kabul edilmiyor. Ayet var çünkü Ali İmran sunuresinde. Ve men yebiteh gayrel <gülüyor> İslami dinen, fe le yukvele ve huve fil hasirin. Kim İslam'dan başka din ararsa, o ondan kabul edilmez. Ve ahirette de ziyane uğrayanlardan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 Allah azze ve celle'nin mükafatı ile mükafatlanacaklar. Çünkü Allahu Teala "İnnellezîne âmenû vellezîne hādû ven-nəsârâ ves'a'nâ men âmana billâhi vel-yevmil âhir ve 'amile sâlihan felâ havfun Bu ayet cümlesi iki yerde geçer. Daha önce de bahsettiğim gibi. Maide Suresi ve Bakara Suresi'nde. İman edenlerden.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 Evet. Çünkü Kur'an'ı işittikleri zaman dayanamıyorlar. Göz yaşı döküyorlar. Subhanallah. Evet. Bezzar'da rivayet edilen bir hadiste sayın olarak geliliyor. Abdullah ibn Zübeyr diyor ki bu sahabi sözü tabii ki bu ayet i kerime yani ve izâ sami'û dem peygambere indirilen şeyi işittikleri zaman, Kur'an'ı işittikleri zaman gözlerinden yaş boşalır. Yaş akıtırlar ifadesi işte Necâşi ve ashabı hakkında inmiştir diyor. ayet i kerime de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 işte bir bundan dolayı diyor sizi vasat bir ümmet, orta bir ümmet, orta yol üzere giden bir ümmet yap. İnsanlar üzere şahitler olasınız. Ve yekuner rasul aleykum Ve rasul yani bu peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de size şahit olsun. Bu ümmet bu ümmet hem kendisine ve kendisinden sonraki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 Ve ahirette de bizim şahitliğimizi kabul etsin inşallah. Bu ümmetin şahitliği bir de şöyle geliyor. Aleyhisselatu vesselam bir gün önünden bir cenaze namazı geçebiliyor. Diyor ki Aleyhisselatu vesselam insanlar konuşuyorlar hakkında iyi iyi şeyler bahsedince Aleyhisselatu vesselam da vecebet vecebet vecebet. Üç defa vacip oldu vacip oldu vacip oldu diyor.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 Allah Azze ve Celle bizim şehadetimizi, şahitliğimizi dünyada da ahirette de kabul etsin. Evet. Tabi bu şahit olan insanlar, salih insanlar. Yani. İman üzere olan insanlar. Allah böyle olmayı nasip etsin Evet değerli kardeşler, bu hicret, yani Habeşistan'a hicret,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 Bunlar yaklaşıp 53 kişi kadar bir grup Yemenli eş kabilesine mensup insanlar. Sonra Hayberde, Hayberde, Hayber fetinde geri e, şeye gelince Medine'ye gelince dönünce yani hicretten e, Habeşistan'dan dönünce ne bir aristokratıysalar onlar karşılaşıyorlar, buluşuyorlar. O arada insanlar.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 Hiçbir şey yemeyeceğim, içmeyeceğim Bu söylediklerini Resulullah'a söyleyeceğim diye. Hani derler ya Yememiş, içmemiş, yetiştirmiş diye <gülüyor> İşte buradan kaynaklanıyor Hiçbir şey yemeyeceğim, içmeyeceğim bunda. Ama haklı yani kadın Yemeyeceğim, içmeyeceğim Aleyhissalatü vesselam'a söyleyeceğim Ne artırırım senin söylediklerini Ne eksiltirim, aynısını söyleyeceğim diye. Ona haber vereceğim diye. O kadar kızıyor, üzülüyor çünkü Onlar da Allah için yola çıkmışlar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 eee bulunuyor. O kadar böyle güzel şeyler söylüyor. Bunlar Kur'an okuyuşundan bilirim diyor. Allah onların hepsinden razı olsun. Habercistan da kardeşler. Bir de kim var biliyor musunuz? Ümmü Habibe radiyallahu an, anha. Bu Ebu Sufyan'ın kızı. Muaviye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 Hemen akabinde e, bir isetin, peygamberliğin 6. yılında Hamza radıyallahu anh'ın İslam'ı gündeme geliyor. Hamza radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam'ın amcası. Aynı zamanda süt kardeşi. Aynı kadın emmişler. Süt kardeşler. Ve Kureyş içerisinde çok güçlü, kuvvetli, cesaretli, kahraman diye addedilen bir insan. Hamza radıyallahu anh'ın Allah Azze ve Celle ona cesaretten, ondan sonra korkusuzluktan, kuvvet, güçten ne varsa ve neset yönüyle de güç olarak hepsini ona vermiş. Hepsini ona bahşetmiş. Böyle değerli bir insan. Hamza radıyallahu an. İslam'a girişi, aleyhissalatu vesselama olan hamaseti, yani onu e, koruması,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 İbn-i İsa'nın verdiği üzere. Bunu okumuşsunuzdur, izlemişsinizdir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa tepesindeyken Ebu Cehil kardeşler, Ebu Cehil Aleyhisselatü Vesselam'a her türlü şey söylüyor. Aydına gelen şey söylüyor. Ona hakaretler ediyor. Küfür ediyor. Aleyhisselatü Vesselam bir şey demiyor. Hiçbir şey. Susuyor ve mescide giriyor mescid-i harama giriyor yani bugünkü Kabe'ye. Bunu duyan Abdullah bin Cüdeane'nin bir tane cariyesi var. Bu Ebu Cehir'in söylediklerini duyan bu cariye hemen Hamza'nın önünü kesiyor. Hamza radıyallahu anh da o anda av yapmaktan geliyor. Elinde de yayı, oku var. Diyor ki "Senin diyor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 Ve bu da onun İslam'a girmesine sebep oluyor. Sonra tabi e, bu olay Hamza radıyallahu anh'ın e, bu şekilde Ebu Cehil'i dövmesi, hakaret etmesi neticesinde iki kabile, maksume oğulları, Ebu Cehil'in taraftarları ve Haşimoğulları, Hamza yani Nebimiz aleyhissalatü vesselam'ın taraftarları hemen harekete geçiyorlar. Yani ayaklanıyorlar.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 ee, tabii bu senetler sahih değildir. Ancak tarihi bir olay olarak gerçekleşmiş olabilir. Tarihe ee, uygun düşen bazı şeyler olmuş olabilir diyorlar. Ömer radıyallahu an İslam'a girince kardeşler Beytül -il Atik'te ilk defa Müslümanlar namaz kılıyor. Atik yani Kabe'de. Eski ev demek Beytül Atik. Orada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 Müslümanlığı kabul etmedikleri için İslam'ı sabe kelimesini kullanıyorlar. Haber yayılıyor. Ömer dininden döndü, Atalan dininden döndü diyor. Ömer radıyallahu anh, hayır diyor. Ben Müslüman oldum. Kelime şehadeti getiriyor. Ömer, Ömer Müslüman oldu diyor. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Bu şekilde İslam'ını açıktan ilan ediyor. Allah'ım'dan razı olsun. Bundan sonra Ömer'in böyle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 Buhari'nin haber verdiğine göre, Ömer radıyallahu an evinde e, olan olacak olaylardan korkar bir vaziyetteyken, bu durumdan korkar bir vaziyetteyken, As İbni Wa'il et Sehni geliyor. Bu adam da bu Sehni kabilesinin içerisinde önemli nüfuza sahip bir insan. Hatta bir başka ifadeyle e, yaşlılarından birisi, sözü geçen birisi.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 Bu kabile de buna rağmen bunların üzerine yürüyor. Şey Ömer Radıyallahu anhu üzerine yürüyor öldürmek için. Bu adam da Amr bin e, şey e, As ibn Wa'is, e, Wail es-Sahmi kabilesinin önüne geçiyor. Size ne oluyor diyor. Onlarla diyorlar ki Ömer dininden dönmüş. Biz onu öldüreceğiz. Onu bırakın diyor.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 Amerika tarafında nerede olursa olsun, nerede olursa olsun her bir kardeşimizle, mümin kardeşimizle yardım etsin. Sıkıntı içerisinde olanlara. Onların ayaklarının dini üzere sabit kılsın inşallah. Amin. Ve şeytandan da uzak eylesin. Kafirlerin tuzaklarını da başına geçirsin inşallah. Allah'a emanet olun.